Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ne var ne yok ne konuşuyor Avrupa bakalım ee, bugün Avrupa'da sizi Fransa'nın ve İspanya'nın gündemlerinden de bahsedeceğim ama önce Belçika'ya gidelim Belçika'da ilginç bir e, asker e, vakası asker ölümü var e, Belçika gündemi e, yaklaşık bir aydır e, bu buna kilitlenmiş durumda e, nedir bu olay? E, Yaklaşık bir ay önce birliğinden ağır silahlar alarak bir asker Yürgen Konings o ordudan firar ediyor. Ve firar ederken de karısına ve polise mektup bırakıyor. Tamamen ortadan kayboluyor. Ortadan kaybolmadan önce bıraktığı bu mektuplar var. Mektuplarda ülkenin en ünlü viroloğu Mike Van Rasta bir takım tehditlerde bulunuyor, ölüm tehditinde bulunuyor. Çünkü bu Van Rast, Belçika'da COVID önlemleri konusunda hükümete danışmanlık yapan, belli koordinasyonlar yapan birisi. Van Rast kendisi, pardon bu asker, firari asker konings kendisini... Kovid direnişçisi olarak e, ifade ediyor. Facebook'ta böyle paylaşımları var. Ayrıca bunun yanı sıra Facebook'una bakıldığında bu askerin işte aşırı sağcı partiyle bağlantılı olduğunu, kendisinin son derece radikal fikirleri olduğu görünüyor. İşte Müslümanlara karşı, göçmenlere karşı fikirleri olduğu görülüyor. Ee, böyle yani e, ordudan e, ağır silahlar alarak kaçmasının, e, bu ortadan kaybolmasının ardından bir anda ülkede alarm zilleri çalmaya başlıyor. Bu virolog ailesiyle birlikte güvenli bir yere Götürülüyor. bazı camiler kapatılıyor bazılarının etrafındaki güvenlik önlemleri arttırılıyor saldırı düzenleyebilir diye çünkü aldıkları arasında mesela dört tank savar füze rampası var makineli tüfek var Neyse netice itibariyle bu asker bir ormanlık alanda geçtiğimiz pazar günü ölü olarak bulunuyor ve intihar ettiği düşünülüyor. Yani intihar etmiş gibi görünüyor. Bu, konu, bu konuda da bir takım spekülasyonlar yapılıyor. İşte intihar etmedi de öldürüldü aslında falan diye. Şimdi burada olayın daha da ilginç bir boyutu var. Belçika toplumunun bir kısmı, bir kısım insanlar bu askere destek veriyorlar. Askerin saklı olduğu, saklandığı düşünülen ormanın etrafında ona destek yürüyüşleri yapıyorlar. Ve medyada da bu kişi hakkında Belçikalı Rambo gibi ifadeler kullanılıyor yani bu Belçika'da komplo teorilerinin ya da aşırı sağcılığın geldiği yeri ifade etmesi açısından son derece ilginç bir vaka olarak görülüyor. Belçika gazetesiyle sonra bir yorum aktarayım. Diyor ki bu askerin toplumdan gördüğü desteğe... Hepimiz tanık olduk ve bu ideolojinin uzantıları her gün sosyal ağların besleyiciliğinde büyüyor. Yürgen Konings'in ölümü yaşadığımız karanlık bölümün sonu değil, maalesef sadece bir uyarı e, diyor. Başlangıcı diyor yani. Evet, evet, evet, evet. Bir de şey de çok enteresan. Yani Facebook'ta böyle paylaşımlar yapan birisi ve istihbarat e, bu askeri e, terör şüphelileri arasını almış e, işte en üst seviyedeki terör şüphelileri arasında almış 3 ay önce ama buna rağmen orada görevini yapmaya devam ediyor ve böyle ağır silahlara erişimi var hani bu noktada da hükümet son derece ciddi bir şekilde sert bir şekilde e, eleştiriliyor. E, Konings öldükten sonra bu virologla konuşuyorlar ne diyorsunuz ne hissediyorsunuz diye diyor ki hani ben rahatladım onun çocukları için üzülüyorum ama asıl önemli olan şey beni öldürmeye çalışan bu kişinin arkasında binlerce kişi vardı hep Jürgen Konings'den daha fazlasını hatırlayacağım diyor. Eki bir şey soracağım burada bende. Jürgen ve orduda bu korunmuş olduğu aşikar yani bu apaçık ortada. Twitter hesaplarıyla sosyal medya hesaplarında açıkça fotoğrafları görüldüğü halde serbest bırakılması tıpkı Türkiye'deki bazı katiller gibi. Ama e, şimdi başka bir şey var. Bir de e, bu tehdit ettiği virolog hükümetin danışmanı dedim biraz önce. Evet. Bu konuda Covid konusunda. E, o zaman hükümeti de hedef alması beklenmez mi tamamen? Yani bu birlikte yapıldığı bir komplo. Bir, virolog hükümetten bağımsız olarak çalışan biri değil ki. Ee, ee, vallahi bilemiyorum ona sormak lazım ama bu tip şeylerde belki bu tip e kafaların işleyişinde hani bilim bilim insanları daha ciddi daha e, aşikar bir tehdit olarak yani tehdit olarak onların açısından daha ciddi bir hedef olarak görülüyor diye düşünülebilir belki bilimi hedef alıyorlar burada. Hükümet ne diyor bu işe? Bizim danışmanımız, baş danışmanımız da bunu yapan bu toplumdan gelen bu destek olacak iş değil demiyor mu? Ee, diyorlar diyorlar yani bu konuda yani serbest bırakılması yani hiç gözaltına bile alınmamış sadece bu kişiyle ilgili bir istihbarat rapor hazırlamış. Ee, ve bu kişi terör şüpheleri arasında derhal harekete geçilmeli diye ama orada hiçbir şey yapmamış görevini yapmasına izin vermiş ve işte e, silahlara erişiminin de bulunduğu bir noktadaymış e, hükümet bunun ciddi bir e, zaf olduğunu kabul ediyor. E, Genelkurmay konuda... genel başkanını görevden almak gibi filan bir işe yok hayır hayır hiç güzel. hayır. Evet. evet. Belçika'da böyle şeylerin yaşanıyor olması yani Belçika'da binlerce insanın konizm dediği şekilde ya da yüzlerce insanın hani destek yürüyüşü yapması ormanın etrafında gerçekten e, pek akıl alır e, gibi değil. Evet. Endişe verici. Endişe verici. E, buradan İspanya'ya geçelim. E, İspanya'da dün 9 ayrılıkçı Katalan lider yaklaşık 3,5 yıldır kaldıkları cezaevlerinden e, tahliye edildiler, serbest bırakıldılar. E, çünkü İspanya hükümeti e, 2017'de e, yası dışı ilan edilmiş olan bağımsızlık referandumunu düzenleyen bu liderler için bir af çıkardı. İspanya'da biliyorsunuz hükümette Sosyalist Parti var. Onun lideri de Sanchez. Sanchez bu son derece tartışmalı ve politik olarak da riskli olan bu adımı attı. E, hafta sonunda on binlerce kişi e, İspanya'da gösteriler düzenlemişti. Olası af e, çıkacağı bekleniyordu. Buna e, karşı olduklarını göstermek için bu protestolara sağ partilerin liderleri de katılmıştı. Yapılan bir ankete göre e, İspanyol halkının yüzde 60'i Afka karşı destekleyenlerin oranı yüzde 20'de kalıyor. E, ama sence tüm bunlara rağmen e, bu affı çıkardı. E, toplumun kötü bir geçmişten daha bir iyi bir geleceğe doğru yürümesi için bu uzlaşmanın gerektiğini, işte bir arada yaşamak için yeni bir sayfa açılması gerektiğini söyleyerek e, bu kişilerin tahliye edilmesini sağladı. Tahliye edilmesi derken de aslında şöyle bir durum söz konusu siyasi bir görev alamayacaklar ve belli bir süre içerisinde bu suçları tekrar tırnak içinde suçları tekrar işlerlerse cezaevine dönecekler. Böyle bir alt söz konusu. Buna tepkilere baktığımızda genel olarak Avrupa'da olumlu karşılanıyor. Mesela Guardian gazetesi işte Katalonya meselesinin zehirli bir alandan çıkarılması ve daha az karşıtlığa dayalı bir gelecek kurulması için İspanya'nın çıkarına bir adım diyor. Portekiz'den Publico bağımsızlık konusunda aşırılığı körükleyen bir baskıda ısrar etmek yerine diyaloğu yeniden başlatıyor Sanchez diyor. Ee, bu açılardan olumlu karşılanıyor. Ama dediğim gibi İspanya'da kamuoyunda ciddi bir karşı duruş var. Bunu yansıtan köşe yazıları da var İspanyol medyasında. Ee, bir örnek aktarayım. Geçtiğimiz 10 yılda siyasi ya da ekonomik alanda verilen her ödün katalanlara bağımsızlık hareketini daha da güçlendirmekten başka bir etki yaratmadı. Bir provokasyonun cezasız kalmasını sağlamak bir sonrakinin fitnini ateşlemek demektir. Bu ne adil ne de akıllıca diyor mesela El Mundo gazetesi İspanya'da. Peki yeni bir iç savaş görünürde mi İspanya'da acaba? 1930'ların içinde oldu. Franco'nun kazandığı Cumhuriyet'in kaybetti. Yani bir de şey var çünkü 9 ayrılıkçı katılan lider ayrılıkçı olmaktan vazgeçmiş mi oluyorlar af karşılığında? Hayır. Şöyle diyor çıkanlardan bir tanesi. Ben temel haklarımı kullandığım için cezaevine atılmıştım. Hı. Cezaevinden çıkartılıyor olmam bir cömertlik değil bir gerekliliktir diyor. Ve şöyle de enteresan bir görüntü var. Katalan liderler cezaevinden çıkmışlar yürüyorlar ellerinde bir pankart var Katalonya'ya özgürlük diye. İşte çıkıyorlar orada kendilerini destekçileri bekliyor bir coşkuyla ve onlara konuşma yapıyorlar. Ve hiçbir şekilde bağımsızlık taleplerinden vazgeçtiklerine dair bir şey söylemiyorlar. Ancak yani dışarıdaki bazı lider Derler. Hani bunun tek taraflı bir süreç olmayacağı, diyalog olması gerektiği konusunda e, mesajlar veriyorlar. Daha e, şey e, diyalog yoluna girmiş gibi görünüyor. Ama yani üç buçuk sene peki hangi suçtan yatıyorlar? İfade özgürlüğünü kullanmış olmuyorlar mı? Kanundaki suç hangisi belli değil. Evet, yasaya aykırı olarak işte referandum düzenlemiş olmak, yasa dışı bir referandum düzenlemiş olmak. Evletin ve milletin bölünmez bütünlüğü gibi. Evet, evet, öyle. <gülüyor> evet alt altı alt bütün öyledir mutlaka. Bir de Fransa'dan bahsedelim. Fransa'da hafta sonunda yerel seçimler düzenlendi. Yerel seçimlerin birinci turu yapıldı. Bu Macron için ezimetti. Çünkü partisi ülke genelinde aldığı o yarını partisinin yüzde onlarda kaldı ve bazı yerlerde işte adayları yüzde on barajında geçemediği için hani ikinci turda bile katılamayacaklar ikinci turda yarışamayacaklar Macron açısından ciddi bir hezimet oldu öte yandan Lopin için de ciddi bir kayıp anlamına kayıp gösterdi bu seçimler. Çünkü Le Pen'in partisinin e, ulusal birliğin bu seçimlerde birinci gelmesi bekleniyordu ve pek çok bölgede de liderliği alması bekleniyordu. Ama böyle olmadı. ikinci geldi ve bir önceki seçimlere göre 9 puanlık bir e, oy kaybı yaşayıp %18 e, oy aldı. Peki kim e, sandıktan birinci çıktı diye soracak olursanız Merkez sağdaki cumhuriyetçiler yüzde yirmi sekiz oyla sandıktan birinci olarak çıktı. Üçüncü partide merkez soldaki sosyalistler oldu. Yani e, aşırı sağ kayıştan ziyade daha merkezde toplam gibi bir şey gösterdi seçmen. Bunun Bunu yorumlarken örneğin İspanya'dan bir yorumcu bunun ılımlı siyasete duyulan bir özlemi gösterdiğini söylüyor. Batı toplumlarında popülizmin yarattığı bir hoşnutsuzluk var ve bunu sadece Joe Biden'in zaferi göstermiyor. Bu seçim sonuçları da bunu gösteriyor diyor mesela. Ayrıca işte aşırı sağ Fransa'da Arya'da er geç başkanlığı ele alacağı demokra demokratların bekleyip görmekten başka bir seçenekleri olmadığı tezi çürüdü diyor bu yorumcu. Bu yorumcuyu ee, programın e, yorumcusu seçelim. <gülüyor> evet. Bence dedi. ciddi yanılıyor yalnız. <gülüyor> Yok. E <olmam gülüyor> ciddi. Doğru Yüzde 30muş de seçimlere evet. katılan oranı yani ortada Dans. bir tepki oldu ve yani faşist hareketin ikinci büyük parti olduğu yerde pek de o kadar merkez güçlendi demek bence şey iddialı evet. henüz. Alin Lopend diince tabi onun aşırı sağ hatta faşizmle özdeş tabii, tabii. olduğunu hatırlamamız lazım. Evet ben de tam buradan buraya geçecektim katılım yüzde 33 yani. Her üç kişiden sadece biri sandığa gitmiş ve dahası yani benim bu seçim sonuçlarında en çarpıcı bulduğum şey bu. Gençler arası, arasında sandığa gitme oranının yüzde on olduğu söyleniyor. Yani her evet. on, dokuz, on gençten dokuzu hiç oralara gitmemiş bile. Yani şöyle evet. düşünün Fransa'da çok büyük iklim eylemleri, iklim grevleri falan oluyor. <gülüyor> bu gençler baya radikal dönüşüm talep ediyorlar ama... Sanda gitmemişler anlaşılan. E, sanırım senin içinde günün yorumcusu bu olacak Özdeş. Avusturya'dan Depresse gazetesinden bir yorumcu söylüyor bunları. Fransızlar artık oy vererek değil Oy vermeyerek isyan ediyor. Özellikle gençler neredeyse %90'ı sandığa gitmedi. Bu oranlar her çizgideki siyasi partide alarm zilleri çaldırmalı. Bu durum temsili demokrasinin yetersiz kalmasının yarattığı yabancılaşma ve hayal kırıklığının bir ifadesi. Öte yandan Fransız halkı politiktir. Öfkesini sadece partiler üzerinden değil... Sokakta da ortaya koyar, neler yapabileceğini geçtiğimiz dönemde sarı yeleklerle gösterdiler diyor. Bu yorum. Evet ben ben de kendisine bu konuda katılıyorum. <gülüyor> evet. Popülizmin evet. zaferi olarak görmek yani daha doğrusu popülizme karşı hareketin başladığını görmek biraz imsal bir yorum olmuş bence. Evet bir ben yorumcunun ki. Evet. <gülüyor> Evet. Böyle. E, şimdi Fransa'da bu hafta sonunda da ikinci tur e, oylamalar yapılacak. Onun sonuçlarını da takip ediyor olacağız. Aman, bu, bu hafta sonu mu dediniz? Evet, evet, evet. Aha. Evet. evet Tabi takip ederiz. Peki. Hoşçakalın. üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere.